namaz kılıp da fıskı fucurdan uzak değilse onun namazı yok diyebilir miyiz? Çünkü Allah muhakkak namaz fıskı fucurdan alıkoyur diyor alıkoyuyor diye buyuruyor. Diye bir soru var. Şimdi biliyorsunuz yani namaz derece derecedir. Müslüman bir kişi inancı sağlam ise ey müşrik değilse ve buradaki müşrik değilse derken, ebi büyük şirk koşmuyorsa, büyük şirk koşmuyorsa, namazın şartlarını, rükünlerini, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirdikten sonra ve bu namaz, bu namaz, onu içkiden, alkolden, zinadan, hırsızlıktan, kumar oynamaktan, kızgınlıktan, şundan bundan alı koymuyorsa, dediğimiz gibi inancı akidesi sağlam olup müşrik değilse yani büyük şirk koşmuyorsa ve namazı dost doğru kılıp şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılıyorsa alimler diyorlar ki bu namaz ondan sakıt olur. Ey namazını eda etmiş olur. Ancak o namazın sevabından bir şey almaz. Veyahut da namazın sevabını alır. Ancak öbür tarafta yapmış olduğu pisliklerden dolayı cezalandırılacak. Çünkü Allah Celle Celalü diyor ki: "Femen ya'mel misqale darratin hayran yara ve men ya'mel misqale darratin eysh şerran yara." Ey bir kişi bir miskal zerre kadar hayır yaparsa yine onun karşılığını görecek. Bir miskal zerre kadar kötülük yaparsa yine onun karşılığını görecek. O zaman bu namaz ondan sakıt olur. Yani Allah Celle Celaluhu o namazı ondan kabul ediyor. Çünkü müşrik değildir, şirk koşmuyor. Rükünleri yerinde, o namazın rükünleri yerinde, şartları yerinde. Ondan sonra vacipleri yerinde. Ey bunlarda hiçbir şey ihlal etmiyor. Tamam mı? O zaman bu kişi bu kişinin namazı Allah katında inşallah makbuldur Ancak o yaptığı pisliklerden dolayı yine buradan mukafatlandırdığı gibi öbür taraftan da cezalandırılacak ama tövbe ederse tövbe edip bu günahlardan tövbe edip rücu ederse o zaman Allah celle celaluhu tövbe ettikten sonra onun tövbesini kabul edip bütün günahlarını bütün günahlarını sevaba çevirir vallahu alem